Allahü Ala ve Ala Ali ve sünnet ve sünnet ve ve sonra alırlar. Bilmeye jmağa ümmeti ümmetin ulamalarının üzerine icma şeyler alırlar. Ve Aleyhi onun üzerine ihtimal ediyorlar yapıyorlar. âlemlere veli sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem <gülüyor> Peygamberimizle sırasına şöyle buyurdu. İnna Allahu Allah azze ve celle linli cem'u ummeti ala dalalati azze ve celle benim ümmetimi darat üzerine toplamaz. Wa ala cemaati Allah'ın eli cemaatin üzerinedir. Bu kim ondan ayrılırsa kim, kim cemaatten aradırsa şu zerdin nâri ateştedir. <gülüyor> Hadil bu ümmet masumetun korunmuştur. Masumdur. Minel içtima'i toplanmaktan ala, ala batilin batıl üzerine toplanmaktan korunmuştur. Müm e, mümkün değildir. En teçdemi' toplanması ala terkil haqı elbette elbette hakkın hakkı terk etmek üzerine toplanması mümkün değildir ana terkih hakkı elbette. sünneti ve cemaati. Tamam burada duralım inşallah. Şimdi e, yine ehli sünnetin telakki ve istizhar e, metodu içerisindeki en önemli unsurlardan bir tanesi ehli sünnetin icmaya vermiş olduğu değerdir. Ehli sünnet diğer bidat fırkaları gibi kendinden önce geçmiş olan alimlerin veya uta sahabe veya sonrasında yaşayan alimlerin bir konu üzerindeki ittifakını veya görüşünü hiçe saymaz. Eli sünnetin yanında icma'yı da icma, selef'in anlayışına ne kadar değer vermiş seyhli sünnet icmaya da o kadar değer vermiştir. Tabii hangi icma iddiadan ibaret olan icma değil, gerçekten hakikaten muakid olmuş olan, üzerine ittifak edilmiş olan icmalar. Tamam. İcmanın peki delili nedir eli sünnetin yanında veya icma nedir? Yani ehli sünnet icma dedikleri zaman neyi kastediyorlar? Var mı söyleyecek olan? Ehli sünnet icma dediğinde neyi kastediyor? Resulullah'tan sonra İslam alimlerinin bir konu üzerinde itibar etmeleridir. Resulullah'ın vefatından sonra bir asıl müştehidlerinin, alimlerinin herhangi bir konu üzerinde görüş birliğine varmasıdır. Bunun adı icmadır değil mi? Yani zaten lugat manasıyla da yakındır. Lugatta iki ayrı manada kullanılmış, azmetmek ve bir şey üzerine ittifak etmek diye. Bir şey üzerine ittifak etmek manasıyla ıstırahtaki manası icmanın aynıdır. Genelde e, icma konusu, yani icmanın hücciyeti icma nedir? İcmanın şartları nelerdir? İcmanın hücciyeti için gerekli olan unsurlar nelerdir? E, i̇cmanın istisnaları nelerdir? Mesela bu benzeri konular veya icmayı ne bozar, icma bozulur mu, ihtilafın üzerine icma bina edilir mi vesaire. Bu tip konular hepsinin nerenin konusu? İlim olarak, dal olarak usul fıkhın konusu değil mi? Usül fıkhında edilley-i şeraiye bahsi var, şeriatın delilleri. O da iki kısım zaten, müttefekun aleyhi olan deliller, bir de muhtelifun fihi olan deliller. Burada ele alınan bir konu. Biz tabi buraya girmeyeceğiz. Yani bu mesele uzun bir mesele. İnşallah usul fıkha yedi gelince bu meseleyi zaten işleyeceğiz. Ehli sünnetin yanında icma hüccettir. Peki icmanın hüccet olduğunun delili nedir? Yani neye dayanarak da ehli sünnet icma hüccettir demiş? Allah azze ve işte kim kendisine yol açıkça belli olduktan sonra müminlerin yolundan saparsa Evet. وَمَنْ يُشَاقِقِ الْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَا وَسَاءَتْ مَهُولَ Kim kendisine yol apaçık belli olduktan sonra Resul'a veyahut da müminlerin yoluna muhalefet ederse biz onu yönlendiği yola yönlendirir ve onu cehenneme yaslarız orası ne gözü varışı yedir değil mi? Genel itibariyle Ehl-i Sünnet alimleri bu ayet-i kerimeyi icmaya delil almışlar. Neresini delil almışlar? İcmaya ve cül istişat. Demişler nasıl ki Allah azze ve celle peygamberin yoluna muhalefet etmeyi bir problem, itikadi bir problem olarak saymışsa bu ayet-i kerimede buna bir şey daha eklemiş. Peygamberin yolu ve müminlerin yolu. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ مُؤْمِن۪ينَ Müminlerin yolunun dışında bir yola ittiba ederse. Demek ki müminler kendilerine bir şey yol edinmişse, bir yol üzerine ittifak etmişse, birisi de sonradan çıkıp ona muhalefet ederse, bu nedir? Bu, o kişinin batıl yol üzere olduğunu gösterir. O hak yoldan şaş kaldığını gösterir. Ki Allah azze ve de zaten devamında öyle söylüyor. Yine mesela icmanın hücciyetine, e, delil aldıkları konulardan bir tanesi en belirgin deliller. Yani usul fıkıta yeri geldiğine sayacağız. Onlarca delil saymışlar. Bizim için mühim değil çünkü deliller tartışmalı deliller. Mesela önümüzdeki hadis-i şerif Peygamber aleyhisselatü vesselam ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ la يَجْمَعُوا اُمَّتِي ala ضَلَالَ Allah azze ve celle benim ümmetimi dalalet üzerine birleştirmesin. Demek ki ümmet bir konu üzerine ittifak etmişse orada dalalet yoktur. Niye peyğamber aleyhisselam'ın kesin vaadi vardır. Bu hadis birçok versiyonla gelmiş. İşte ben Allah'tan ümmetimi derlet üzerine birleştirmemesini istedim. Bana verdi. Allah benim ümmetimi derlet üzerine birleştirmeyecektir. Bu ümmet ha batıl üzerine ittifak etmez gibi. Yani Allah azze ve Celle'nin ümmeti umumen batıldan koruduğunu söylüyor. Tabi burada ümmetten kastedilen nedir? Ümmetten kastedilen tek tek tek tek tek tek tek herkes değil. Ümmeti temsil eden alimler ve müşteyitlerdir. Öyle değil mi? Yoksa bütün ümmetin bir meselelerden bile haberi yok. Ki mesele üzerine ittifak etmiş olsunlar. Burada kast edilen şey nedir? Burada kast edilen şey ümmeti temsil eden müştehidlerdir. Şimdi burada e, biz yani umumen anlıyoruz ki icma hüccettir. Tamam umumen, tafsilatı usul fıkhın konusu olmakla beraber icma İslam dininde hücredir. Peki icmanın akide ile alakası nedir? Veya akidede icmanın önemi nedir? Veya soru olarak şöyle sorabiliriz: Ede Sünnet neden bunu zaten usul fıkhı tasiz öyle mi? Ekstra olarak bunu kitaplarına, itikat kitaplarına niye almış? Telakki ve istilal metodunu anlatırken kendisini tanıtırken icmayı niye zikretmiş? Var mı fikir söyleyebilecek olan? Bazı bidat tayfeleri icmayı kabul onlar da kabul için Bazı bidat İcma'yı reddetmişler. kimler gibi örnek, rafiziler gibi mesela, rafiziler demişler ki içerisinde masum imamın olmadığı her icma batıldır, değil mi? Mutlaka onlara masum kabul ettiği imamlardan başka kimler gibi, hariciler gibi, değil mi? Kesinlikle icma mümkün değildir e, demişler, İcma gibi bir şey icmanın söz konusu olması mümkün değildir demişler. Bir tanesi bu yani ehli sünnet bu bidaat taifelerine muhalefet olsun diye icmayı kabul ettiğini kitaplarında zikretmiştir. Başka? Bakın biraz düşünürseniz eğer, dedi ki biz normalde e, telakki kaynaklarını yani Ehl-i Sünnet'in din kaynaklarını anlatırken ne dedik? Kitaptır, sünnettir dedik. Öyle değil mi? Yani Ehl-i Sünnet kendisine kaynak olarak kabul ediyor. Neyi hüccet olarak kabul ediyor? Şimdi icma da dinin üzerine dayandığı asıllardan değil midir? Doğru mu? İcma dinin üzerine dayandığı asıllardan değil midir? Değil midir? İcma dinin üzerine dayandığı asıllardan değil midir? İcma nedir? Edille-i Şer'iyeden değil midir? Şeriatın delillerinden değil midir? E'li sünnetin telakki kaynakları da edille-i şer'iye olan şeyler değil midir? Yani kitap ve sünnet nasıl edille-i şer'iyenin başında olduğundan dolayı E'li sünnetin telakki kaynaklarının başında geliyorsa, hakeza icma da edille-i şer'iyenin üzerinde ittifak edilen kısmından olduğundan ötürü o da kitap ve sünnet gibi ehli sünnetin telakki kaynaklarındandır. Yani kendisine kaynak olarak başvurduğu, delil olarak başvurmuş olduğu kaynaklardandır. Ayrıyeten ehli sünnetin yanında icmanın ayrı bir değeri vardır. İcma ehli sünnetin yanında selefin anlayışına ehli sünnet hangi illetle yapıştığını anlatmışsa icmaya da aynı illetle yapıştığını anlatmıştır. Yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki önümüzde bir tane ayet-i kerime var. Biz selefin anlayışının önemini anlatırken hatırlıyorsanız demiştik ki normalde e, insanlar e, birçok konuda ihtilaf etmişler. Doğru mu? Birçok hususta ihtilaf etmişler. Veyahut da birçok ayet veya birçok hadis özellikle müteşabih kabilindense yani muhkem gibi apaçık değil de birden fazla manaya gelebiliyorsa insanların her biri o ayete veya o hadise farklı bir yorum yapmışlar. He. Selefin anlayışının önemi burada dev, rolü ne? Selefin anlayışı bu farklı anlayışların içerisinde bir tane anlayışı belirlememize yardımcı olur. Yani özeyle müteşabih olan birden fazla manaya gelen naslarda birçok fikir yürütülebilir ve bu da bu fikir karmaşasına sebep olur. Öyle mi? Özeyle üzerine amel terettüp ediyorsa, ihtilaf terettüp ediyorsa bu fikir karmaşasına sebep olur. Selefin anlayışı bize ne yapıyor? Hayır şu anlayış yanlıştır bu anlayış yanlıştır bu anlayış yanlıştır Doğru olan anlayış budur. Bunu söylememizi sağlıyor değil mi? Dikkat edin, icma da aynı görevi görüyor. Mesela bir konuda 6-7 tane fikir var ayrı ayrı. Alimler bunlardan bir tanesinin üzerine icma etmiş oldu. Aynı fikir kargaşasını ve yanlış anlaşılmanın önü bu şekilde kapanmış oluyor. Öyle mi? Yani mesela diyelim ki bir ayet var ortada veya da bir hadis var. Birden fazla manaya gelebiliyor yani muhkem kabiliğinden değil müteşabih kabiliğinden ve özellikle birileri de bunu yanlış tarafa kullanıyor. Yani yanlış anlayışlara malzeme yapıyor ee, bu farklı anlayışları. Biz desek ki mesela İslam alimleri sahip bir şekilde sabit olmuşsa eğer şu görüş üzerinde icma etmişler mesele bitti. Doğru mu? Yani selefin anlayışı için bu anlamda söylediğimiz neyse icma için de söylemiş olduğu söyleyeceğimiz aynı şeydir. Anlaşılıyor değil mesela. Yani bu anlamda ikisinin görevi birdir. İkisi kitap ve sünnet İnsanların farklı kaynaklardan beslenmesinin önündeki en büyük engeldir. Doğru kaynak. İcma ve selefin anlayışı ise insanların kitabı ve sünneti doğru anlaması için en büyük etkendir. Tamam. İcma ve selefin anlayışı olmazsa eğer insanlar kendi anlayışlarını kitap ve sünnet diye insanların önüne sunarlar. Yani kitaptan ve sünnetten anladıklarını yanlış bile olsa insanlara kitap ve sünnet diye yorumlarını sunarlar. Ama icma ve selefin anlayışı Selefin naslara nasıl yorulmadığı bu problemin evet. önündeki engeldir. Devam tamam edelim. Öncelikle Sunneti ve Cemaati, yani Sunnet ve Cemaat, neye itikadına, ale bir kimsenin münallardan korunmuşluğuna itikad etmezler. Gayr Allahü Vesselam. Ancak Rasulullah Aleyhisselam Al -Aleyhi dışında bir kişinin korunmuşluğuna itikad etmezler. Ha, bu ehl-i itikadının temellerinden bir tanesi değil mi? Bu da ayrı bir konu. ehl sünnet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında hiç kimsenin masum olduğuna inanmazlar. Doğru mu? Hiç kimsenin masum olduğuna inanmazlar. Ee, bunu en güzel kim ifade etmiş imamların arasından? İmam Malik. Öyle değil mi? İmam Malik, İmam Malik'ten farklı farklı lafızlarla menkul olan çok meşhur bir sözü var değil mi? Ne demiş? Herkesin sözü alınır ve terk edilir, reddedilir. İlla sahibi hazel kabar. Yani bu kabrin sahibi müstesna. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın için öyle bir lüksü yok. Yani alırım, reddederim, kafama yatan olur, olmaz. Böyle bir şey yok. Ama onun dışında kalan herkesin sözleri kabul edilebilir ve sözleri reddedilebilir cinstendir. Bu kabrin sahibi müstesna. Ehl-i Sünnet bunu özellikle kendi itikatlarında belirtmişler. Sebebi ne? Çünkü daha önce de anlatmıştık. Demiştik bazı taifeler, bazı insanların masumiyetine itikat etmişler. Mesela rafiziler, imamet makamına ulaşmış olan insanların masum olmasını şart koşmuşlar. Tamam? Çünkü onlara göre imamlarla peygamberlerin görevi birdir. İmamlar da peygamberler nasıl insanların dünya ve mutluluk saadetini sağlamak için gönderilmişse, onlara göre imamlar da insanların mutluluk din, dünya ve ahiret saadetlerini sağlamak için gönderilmişler. Nasıl biz diyoruz bir peygambere inanmayan, bütün dini inkar etmiş gibidir. Kafirdir. Kalan her şeye inansa, hakeza onların yanında da imama inanmayan, imamet kurumuna, imamete biata, imametin gerekliliğine inanmayan kafirdir. Mesela imanın şartlarını sayarken rafiziler, bir şart olarak da imameti sayarlar ve çok net bir şekilde yani imameti kabul etmeyen, imamete inanmayan insanın da kafir, olduğunu söylerler. Hakeza mesela sarahaten bunu söylemeseler de tasavvuf ehli kendi şeyhlerinin masumiyetlerine inanırlar. Yani şeyhlerinin hata yapabileceğini, yanlış yapabileceğini, yanlış ihtiyatta bulunabileceğini mahal bile vermezler. Ama ehli sünnet öyle değildir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın dışında hiçbir insanın masum olmadığını söylerler. Bunu özellikle niye beyan edenler? Bir, bidat taifelerine muhalefetlerini izah etmek için İkincisi ise peygamber dışında hiç kimsenin mutlak ittibayı hak etmediğini beyan edebilmek için. Tamam? Yani biz peygamber dışında hiç kimseyi masum görmeyiz cümlesinin arkasında yatan mana nedir? Yani peygamber dışında hiç kimseye mutlak ittiba söz konusu değildir. Sadece peygamber mutlak ittibayı hak edendir. Peygamberin dışında herkesin ittibası kayıtlıdır. Peygamber'e Allah'a ve peygamberine muvafakat ettiği sürecedir. Tamam. Devam edelim. Ve onlara ijtihad, görürler. Fîmâ ĥafî, fâtî, fîmâ ĥafiyye min el-emr, biqadri'd-darûrati, zarûrat miktarınca ĥafiyye meselelerde ijtihadı uygun görürler. Vânâhâ bununla beraber teâssübûna bir aihi bir kimsenin görüşüne taassup etmezler hatta ta ki yapkı onun kelamı olursa muvafıka mu, el bir ve sünneti kitap ve sünnete onun söyledikler ve sünnete olursa onun düşüncesine tasavvup ederler bunun dışında etmezler yani ehli sünnet e, kimsenin görüşüne tasavvup etmez öyle değil mi insanların görüşüne peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın dışında tasavvup etmez ancak birinin görüşü kitaba ve sünnete muvafakat ederse kitaba ve sünnete uyarsa onda mutaasıptırlar. Onunla amel etmeden, onunla ilim olarak onu elde etmeden mutaasıptırlar. Ama bu o şahıstan ötürü değildir. Yani kitaba ve sünnete muvafakat ettiğinden, kitabı ve sünneti benimsediğinden dolayıdır. Ama onun dışında hiç kimse kim olursa olsun ehli sünnet şahıslara da etmez. Evet. وَيُعَتَقِدُونَ اِتِقَدَ اَدَلَرْ لَا اَنَّ الْمُجْتَهِلَ مَاكَكِ مُجْتَهِدْ يُحْدِعُ isabet eder fain isaaba shay'a hisabele derse felehu ajrun onun için iki tane ecri vardır <gülüyor> ecrun iştihadi ve ecrun muhabeti muhabet ve onun için ecri vardır ecrun fereh fakat onun için sadece ecrun iştihadi vardır evet Şimdi Peygamber hadis-i şerifte şöyle buyurmuş, yani bu itikadın temeli nereye dayanıyor? Müştehit iştiyat edip isabet ederse iki ecir alır, isabet etmezse bir tane ecir alır diye. Peygamber hem İmam Buhari'nin hem Müslüm'ün hem de diğer imamların rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz diyor ki, اِذَا حَكَمَ الْحَاكِبُ فَاسُمَّشْتَهَدَ فَاسَابُ Hakim hükmettiğinde iştiyat eder ve isabet ederse فَلَهُ اَجْرَانِ 12 tane ecrü vardır. Yok eğer hükmeder, iştihad eder ama isabet etmezse, hata ederse onun tek bir tane ecri vardır. Tamam mı? Bu hadis-i şerife dayanaraktan da, eli sünnet alemleri demişler ki, mücutehid olan bir insan herhangi bir konuda iştihad eder ve doğruya isabet ederse Allah ve Resulünün muradına iki ecir alır. İsabet etmez, hata ederse tek bir tane ecir alır. Tamam mı? Bu bir hadis ve hadisten istinbat edilmiş olan bir kaide. Lakin bu normalde mutlak değil. Yani hani kim hangi konuda, nerede, nasıl işte uğraşır bir karara varırsa falan bu şekilde değil. Çünkü eli Sünnet bu hadisi şerh ederken bunu başka hadislerle ve başka naslarla kayıtlamış. Yani bu mutlak olan bir şey değil. Evvela demişler burada zikretmiş olduğumuz durumun vuku bulması için önümüzde iki tane şart var tamam birincisi bunu yapan adamın müstehit olması lazım bunu yapan adamın müstehit olması lazım yani her insanın bir konuda kafasını yorup ulaşmış olduğu sonuç isabet etmezse bir ecir almaz veya isabet ederse iki ecir almaz saydığımız özelliklere sahip olabilmesi için bu adamın bu durumun vakı olması için kendinde iştiaz şartlarını toplamış olması lazım anlaşıldı bunu nereden dayanarak söylemişler bunu hadislerde dayanarak söylemişler. Çünkü mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam bir hadise diyor ki El Kudatu sallasatun isnani ve Kadılar üç kısımdır. İki tanesi ateştedir. Bir tanesi cennettedir. Kadılar hükmedenler üç kısımdır. İki tanesi ateşte, bir tanesi cennettedir. Kimdir o ateşte olan? Kadıdır. Estağfurullah, birinci sırada cennette olan geliyor. Kadıdır, hakkı bilmiştir ve hakla hükmetmiştir. O cennettedir. Kadıdır, hakkı bilmiştir, hilafına hükmetmiştir. Cehennemdedir. وَقَادٍ قَدَى qada ala فَوَ فِي النَّرِ Ve kadıdır, cehalet üzerine insanlara hükmetmiştir. O da cehennemdedir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bak yanlış yapmış, ecil almamış. Sebep? Çünkü cehalet üzerine hükmetmiş. Demek ki bir cahil, bir konuda bir fikir ortaya atar ve o fikirde de isabet etmezse istia edene iki sevabı iki hataya bir falan böyle bir hadis burada geçerli değil tamam birinci şart nedir birinci şart hükmeden insanın müştehit olması lazım yani kendisinde o meseleden konuşacak ehliyeti bulundurması lazım kimdir müştehit yani kast edilen müştehitten anlamda müştehitten kast edilen kimdir e, Arap lügatını çok iyi bilen Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen, sünneti çok iyi bilen, usul fıkıh kaidelerini çok iyi bilen ve şeriatın ruhunu kendinden mezhetmiş olan, yani istinbat metodunu bilen, nasıl hüküm çıkarılması gerektiğini bilen vesaire insanlardır. Bunun dışında dediğim gibi, çünkü bu hadis-i şerif maalesef insanların ağzında oyuncak eh haline gelmiş. İki tane mürekkep cahil, yani normal cahil de değil, yani mürekkep cahil iki tane adam yan yana geliyor mesela, bir konu hakkında konuşuyor, sonra bunun hilafı açığa çıkınca, işte şeydir, bir şey olmasın, insan iştihad etse iki sevap, doğru olsa, olmasa bir tane sevap. İmam Şafii diyor, cahil, iştihad etse, karar verse, doğruya isabet etse gene ateştedir. Çünkü İslam ona bu yetkiyi vermemiştir. Yani cahil bir adam kafasından sallasa bir şey, üstü işte cahilin bütün söylediği kafadan sallamadır. Yani hani cahilin söylediğinin ilme dayalı olması mümkün değildir. Velev hakka isabet etse bile, doğruyu söylese bile ateştedir. Niye? Çünkü şeriat ona o hakkı vermemiştir, doğru mu? İfsat etme tehlikesi, ıslah etme tehlikesinden çok çok daha fazladır. Ondan dolayı kesinlikle böyle bir şey yoktur, böyle bir hakkı yoktur. Yine mesela Peygamber hadis-i şerifte ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِدُ ilme, بِقَبْدِ الْعُلَمَاءِ Allah Azze ve Celle ilmi insanların arasından çekip almaz. Allah Azze ve Celle ne yapar? İlmi, alimleri insanların arasından çekerek kalır, Tamam mı? Yani ilim kaldırılmaz insanlardan. Alimler ölür. Alimler vefat eder. Bu şekilde insanların arasından ilim kaldırılır. Alimler ölünce diyor, insanlar cahil insanları kendilerine reis edinirler. Onlar da ilimsizce fetva verirler. Hem saparlar hem de saptırırlar. Bak dikkat ederseniz ilimsizce fetva verirler. Hata ettikleri için bir ecer alırlar yok. İlimsizce fetva verirler. Hem saparlar hem de saptırırlar. Hem saptırdıkları vebal altındadır. O işe ehil olmayanlara o hakkı verdikleri için hem de saptıranlar vebal altındadır. Kendilerinin ehil olmadığı bir işe kalkıştıklarından dolayı. Anlaşıldı. Bu birinci şart. Yani bu hadise mazhar olabilmesi için bir insanın birisi kendinde bu şartı yani e, ilim vasfının kendinde bulundurması lazım. İkincisi ise iştihad ediyorum dediği konunun iştihada açık olması lazım. İkinci şart da bu. Tamam? Yukarıda zaten geçti. Ve yarawna ihtihad fi ma emri Her mesele ihtihada açık değildir İslam'da. İster itikadi olsun, ister ameli olsun, fark etmez. Her mesele İslam'da ihtihada açık değildir. Bir mesele üzerinde ihtihad edilebilmesi için o meselenin hakkında kesin kat'i sübutu ve devleti kat'i olan nasın olmaması lazım. Veya üzerinde icma edilmemiş olması lazım kendisinde subuti veya subutu ve devleti kat'i olan binas bulunan veya üzerinde icma edilmiş olan bir meselede iştihada kalkmak bile suçtur. Çünkü şeriat bu alanı iştihada açık bir alan olarak kılmamıştır. Tamam Mesela bugün bir adam çıksaysa ki bir alimler olarak oturduk, kendi aramızda namaz vakitleri üzerinde iştihat ettik. Namaz vakitlerinin dört vakit olabileceği veya üç vakit olabileceği kanaatine vardık. Bunu yani düşünmek veya ya bunlara bir diye verelim hani bunların görüşünü çürütelim falan bu bile yanlış. Çünkü bu konu üzerinde ihtiyat edilebilecek bir konu değil, üzerinde konuşulabilecek bir konu değildir. Mesela işte bazı alimler rejim hakkında iştiyat etmişler falan böyle bir konu iştiyatı açık bir konu değil. Çünkü üzerinde hem sözlü hem de ameli icma edilmiş olan bir konudur. Ondan dolayı da Ehl-i Sünnet bazı meselelerden muhariflerini tekfir etmişler. Bazı insanlar mesela bunu anlayamayabiliyorlar. Yani niye acaba e diye. Çünkü konu ihtilada açık bir konu değil. Yani konu ya delaleti ve subutu kat'i bir nasıl olduğundan veya İslam alimleri onun üzerinden kat'i bir şekilde ittifak ettiğinden dolayı konu ihtilada kapalı olan bir konu. Onun için bu hadis-i şerifin geçerli olabilmesi için de lazım iki tane şart lazım. Birincisi bunu yapan adam müşehit olacak. İkincisi Konu yani üzerinde konuşmuş olduğu konu istihada açık bir konu olacak. İstihada kapalı bir konu olmayacak. Anlaşıldı? Devam edin. İhtilaf indihum onların yanında fil meselesi fil meseleli istihadiyeti istihadi meselelerde onların yanında ihtilaf olur mu? Evet. İhtilaf olur. Ne yucu bu el düşmanlığı gerektirmez?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 Veyuvali, بعد ufkun, بعدe, baş sı başlarına dost edinir. Veyusalı, بعد ufkun, anta, بعدe, baş sı başlarına kesnamaz kalar. Ma, iktilafihim, olmakla beraber, bir bazı meselelir, fereyiti, ferey meselelerde, iktilaf olmakla beraber. Evet. Yani, heri Sünnetin yanında, içtihadi meselelerdeki ihtilaf yukarıda saymış olduğumuz şartlarla beraber geçerlidir bu ihtilafı kabul etmişler. Niye? Çünkü birincisi bu ihtilafı şeriat daha önce de söylemiştik kabul etmiş ve bu ihtilafa karşı çıkmamış. İkincisi bu fıtri bir ihtiyaçtır. Yani insanların anlayışları, zekaları, ilimleri, olaylara bakış açılarını verirler ve bu da onları ihtilafa götürür. Değil mi? Bunu daha önce anlatmıştık öyle değil mi? İhtilafın nedeni nedir? Demişti ki iki tane sebebi var ihtilafın. Birincisi şeriat, bazı ihtilafları karşı çıkmamış. İhtilafı umûmen şeriat reddetmiş. İhtilafa bölünmeye, tefrikaya karşı çıkmış. Ama bazı hususlarda şeriat, ihtilafın olabileceğini söylemiş. Mesela Allah Azze en başta kendi kitabının iki kısım olduğunu söylemiş. Bir muhkem olup kitabın anası olan, bir de müteşabih olan yani kitabın anası olmayan, sıkıntı anında kendine dönlemeyecek olan veya farklı farklı anlaşılmaya müsait olan olarak belirlemiş. Hakikat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir söz söylediğinde iki taraflı anlaşılmaya müsait bir sözse iki farklı anlayışa da itiraz etmemiş. Öyle değil mi? Sen niye böyle yaptın? Sen niye böyle yaptın? Dememiş. Biz anlıyoruz ki demek ki şeriat bu tip olan durumlarda yani iştihada açık zaten bu meseleler iştihada açık meselelerdir. Meselelerde şeriat şey yapmıştır. Ee, i̇htilafı kabul etmiştir. Hakkese dedik bu fıtri bir ihtiyaçtır. Hiçbir zaman insanların bir mesele üzerine ittifak etmeleri mümkün değildir. Her mesele üzerine intifak etmeleri mümkün değildir. Çünkü insanların dediğimiz gibi zekası, yetiştikleri ortam, kültürleri, anlayışları hepsi bu meselede birinci dereceden etkendir. Ha. Diyelim ihtilaf aralarında vakı buldu. Ehli sünnet neye bakar önce? İhtilafı yapan şahsa şuna buna değil. Önce meseleye bakar. Adamın ihtilaf etmiş olduğu meseleye bakar. Bu mesele dinde zaruri bilinmesi gereken, ve üzerinde ittifak edilmiş meselelerden midir. Bu ihtilafa asla kabul etmez ve bu ihtilafı hücceti kavmesinden sonra bozuğu gerektiren, ayrılığı gerektiren, e, alakayı ve ilişkiyi kesmeyi gerektiren bir ihtilaf olarak aldılar. Anlaşıldı. Ama yok diyelim ki baktı mesele ihtiadi bir mesele, üzerinde konuşulan ve ihtilaf edilmeye müsait olan bir mesele. O zaman ehli sünnet ne yapar? O zaman ehli sünnet bu ihtilafı çözmeye çalışır. Ama ihtilafı çözemiyorsa veya ihtilafı çözmek daha büyük bir mevsedeye sebep olacaksa olduğu hal üzere bırakır. Ve asla bu ilişkiyi kesmeyi, birbirine selam vermemeyi o da buğzu, tehaccürü gerektiren bir mesele olarak bunu görmezler. Ki bunu tabi sahabeden bu tarafa görüyoruz. Yani sahabe de kendi aralarında bazı konularda ihtilaf ediyorlar. İki tür ihtilaf var. Mesela bir zekatı vermeyenlerle ihtilafları var. Ee, i̇şte bir yalancı peygambere tabi olan insanlarla ihtilafları var. Doğru mu? Bir kadere inanmayan insanlarla olan ihtilafları var. Bir haricilerle olan ihtilafları var. Buradaki tavırları çok net. Yani hiçbir şekilde anlayışa dayalı olmayan, daha ziyade alakayı kesmek ve karşı tarafı ilzam etmeye dayalı olan bir şey. Ee, tavırları var. Yani ihtilafı çözüyorlar. Karşı taraf çözmeye kalkışmayınca da bütün ilişkiyi alakayı kesip ve onları zorla tekrar döndürmeye çalışıyorlar. Bir de kendi aralarında mesela fıkhın bazı meselelerinde ihtilafları var. Ne necistir, ne abdesti bozar. Mesela namazla alakalı, namaz kılarken şu yapılabilir mi, bu yapılamaz mı? Deve eti abdesti bozar mı, bozmaz mı? Uyku abdesti bozar mı, bozmaz mı? Necaset maddeleri nelerdir? Ee, misal, işte gusül neyle gerekir? Gusül neyle vacip olur? Ee, temmezi, vedi bunlar hepsi necis midir? Meni, yoksa bazısı necis, bası değil midir? Bakıyoruz ciddi bir ihtilaf var aralarında. Hakkiden tefsir lerde aralarında ihtilaf var ama asla bu onların birbirlerine buz etmesini, birbirlerine sırt çevirmesini gerektirmemiş. Öyleyse biz neye bakarız üzerinde ihtilaf edilmiş olan meseleye bakarız. Meseleye göre muhalifimize konumumuzu beliririz. Meselemiz üzerinde ittifak edilen dinde zaruri bilden meselelerdense e, buz, sırt çevirme şarttır. Dinin selameti açısından, dinin bozulmasının önden gel olması açısından şarttır. Ama yok mesele böyle değil de ihtilafı açık olan bir ise o zaman da bunu yapmak nedir? Taassuptur, fırkacılıktır, mezhebçeliktir. Değil mi? Örnek, İslam tarihinde fıkıh mezheblerinin bazılarının birbirlerine karşı olduk, takılmış oldukları tavırdır. Kim bunu yaparsa yapsın, adı cismi sana ne olursa olsun bu İslam tarafından asla kabul edilebilecek olan bir şey değildir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılıyor. Devam edelim mi? Yeter mi bu kadar? Tamam. Işte. Bir dahakine inşallah bu konuyu Allah izin verirse bitiririz inşâAllah, umut ediyorum. Evet, soru sormak isteyen var mı? Buyurun. İçtihatla icma arasında fark var mı? Nasıl? İçtihatla icma arasında fark var mı? Aynı. aynı şey. Şimdi, içtihat etmek demek, bir insanın bir konuda hakkı talep etmek için elinden gelen bütün çabayı göstermesi demek. İçtihat etmek demek bu. Ferdi bir işlem bu zaten. Yani iştiyat seviyesine ulaşmış, iştiyat etme kapasitesini kendinde bulunduran bir ilim adamının hakkı talep edebilmek için bir meselede bütün çabasını cehden geliyor zaten. Bütün cehdini ortaya koyup hakka ulaşmaya çalışması demek. İcma demek ise müştehitlerin bir çoğunun bir araya gelip bir fikir üzerinde fikir birliğine varması demek. Yani ikisi birbirinden farklı. Biri ferdi bir ameliye Öbürü ise toplumsal kolektif yameli, yani toplu yapılan bir şey. Öbürü ise ferdi olaraktan e, yapılan bir şey. Onun için ikisi birbiriyle aynı değil. Yani ikisi birbirinden farklı olan durumlar. Müştehit mesela niye isabet ettiğinde iki tane ecir alır? Sebep hata ettiğinde bir ecir alır. İsabet ettiğinde hem bir cehh harcayıp kendini yorduğu için ilim elde etmek ibadettir. İlim talep etmek ibadettir. Bu ibadeti yaptığından dolayı bir ecir alır. İsabet ettiğinde Allah ve Resulünün muradına muhafakat ettiğinden dolayı bir daha ecir alır. İki tane alır. Hata ettiğinde ise ilim talep etmek için bir cahit harcadı ya. Bu bir ibadet. Onun ecrini alır. Ama şeyi almaz. Allah ve Resulünün muradına muhafakat etmediğinden dolayı bunun ecrini almaz. Tabi bu cumhur ulemanı görüşü. Yani bu hadisteki iki ecir, bir ecrini böyle yorumlamışlar. Onu söylemedim herhalde. Söylemiş olayım bu arada sorunun üzerine istidrak yapalım. Bazı alimler de o bir ecirmesi iki ecir aynı bu şekilde açıklamışlar. Söylediğim gibi. Mesela İmam Hattabi gibi. İmam Hattabi kim? İmam Hattabi meşhur Ebu Davud'un üzerinden ee, çok muhtasar yani kısa da olsa şerhini yazan alim. Değil mi? Hattabi. En meşhur olan kitabı o çünkü. Bir ecri Allah Azze ve Celle'nin ondan günahı düşürmesi olarak yorumlamış. O ve bazı alimler. Yani hani normalde hata eden insan bir vebal altına giriyor ya, iştihad edip kendinde o yetki olmasına rağmen uğraşmış, çaba sarf etmiş, elde bir şey edememiş. Allah azze ve de ona de yani o yapmış olduğuna karşılık onu günahkâr kılması, o günahı düşürür. Onu bir ecir olarak yorumlamış. Ama genel ulema dediğim gibi yani iki ecir, hem ilim talebi hem de hakka bir ecir sadece ilim talebinden dolayı demiş. Tamam. Başka? Ne? <gülüyor>